Türkçe peri masalları. Kırmızı burunlu rengeyi Rudolf Evvel zaman içinde Kuzey kutbunda Aziz Nikolas diğer adıyla Noel Baba yaşarmış. Aslında hala yaşıyor. Noel anne elfleri ve rengeyikleriyle birlikte. Noel Baba, Noel Baba olduğu için elflerinin de yardımıyla hediyeleri düzenlemekle meşguldü. Ama bu farklı bir Noel olacaktı. Bu sefer Noel Baba çok özel bir hediye alacaktı. Soğuk bir gecede çok sevimli bir rengeyi dünyaya geldi. Adı Rudolf'tu. Bu küçük geyik diğer geyiklerden çok farklıydı. Parlak, kırmızı bir burunla doğmuştu. Ama Rudolf neden özel olduğunu anlayamıyordu. Rudolf'u gördün mü? Burnunun ne kadar garip olduğunu... Çok parlak ve kırmızı, palyaço gibi. <gülüyor> Üstelik çok da büyük. Hiçbir rengeyinin öyle büyük parlak bir burnu yok. Ne kadar komik görünüyor. Tüm rengeyikleri Rudolf'un burnuyla dalga geçti. Rudolf'u çok üzdüklerinin farkında değillerdi. Rudolf farklı olduğu için sürekli üzgündü ve kendini dışlanmış hissediyordu. Böyle parlak ve kırmızı bir burnum olmak zorunda mıydı? Herkes benimle alay ediyor. Kimse benimle oynamıyor. Hiçbir işe yaramıyorum. Ama Rudolf çok yakında bunun bir hediye olduğunu da anlayacaktı. Anlayacağı gece Noel arifesiydi. Noel Baba dünyanın çevresinde uçmak için rengeyiklerini topluyordu. Elfler çok çalışıyordu. Kimi kar kürüyor, kimi Noel Baba'nın hediyelerle dolu çuvalını hazırlıyor, kimi yaramaz ve güzel çocukların listesini kontrol ediyordu. Ho ho ho. Pekala millet. Fazla zamanımız kalmadı. Birazdan gitmemiz gerek. Evet, evet. Herkes hazırlanıyor. Ama ya sen? Takımın nerede? Sakalınla saçını taradın mı peki? Ben evet. Ben de tam taramaya hazırlanıyordum. Merak etme. Uzun zaman almaz. Sevgili kocacığım, sadece birkaç dakikan kaldı. Ayrıca her geçen yıl bu takım elbiseni büyütmemiz gerekiyor. <gülüyor> Tam o sırada Noel Baba'nın en bilgi elfi Pepper Minstix koşarak geldi. Çok endişeli ve sıkıntılı görünüyordu. Noel baba, Noel anne. Kötü bir haberim var. Dünyanın her yanına kalın bir sis kaplamış anlaşılan. Sis öyle yoğun ki ren geyiklerimiz bile önünü görmekte zorlanabilir. Oh, eyvah! Bu iyi değil. Bu hediyelerin hepsini bu gece teslim etmeliyim. Dünyanın dört yanında her çocuk bu hediyeleri bekliyor. Ne yapacağız biz? Oh! Bir şeyler düşünmeliyiz. Burada böyle oturamayız. Yardım edebilecek olan var mı? Önlerine lamba asabilir miyiz acaba? Hayır, lambalar düşer. Belki genç ren geyiklerini öne alabiliriz değil mi? Belki de onlar siste önlerini görebilir. Olmaz. Ne kadar genç olsalar da böyle yoğun bir siste onların da görmesi mümkün değil. İyi o zaman. Sen bir plan bul. Aklına ne geliyor? Buna bir çözüm bulmuş olabilirim. Hey dostum, dur! dur. Bu gece için ne planın var? Umarım işin yoktur. Ee, özel bir planım yok Noel Baba. Adımı nereden biliyorsunuz? Tüm ren geyiklerimin isimlerini bilirim. Ee, Dasher var, Dancer var, sonra Prenser ve Vixen, Comet, Cupid, Dunder ve Blixen. Rudolph, Noel Baba'nın ren geyiklerinin hepsinin adını bilmesine inanamadı. Tekrar mı? Tamam. Ee, Dasher var, Dancer var, sonra Prenser ve Vixen, Comet, Cupid, Dunder ve Blixem. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Bunun için vakit yok. Ne düşündün? Sakin ol karıcığım. Rudolf bu gece bize yardım edecek. Şampiyon, bu gece kızağın önüne sen geçer misin? Noel babanın bu teklifi Rudolf'u şaşırttı. Hiç beklemiyordu. Diğer rengeyiklerine baktı, onlar da şaşkındı. Noel anne ve Pepper da öyle. Ama Noel baba planından emindi. Yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü benim hiç tecrübem yok. Saçmalık! Mükemmelsin! Sana bu gece ihtiyacımız var. Hadi Rudolf, bize yolu göster. Onu hazırla Pepper. Fir ve Noel anne, Rudolf'u diğer rengeyikleri gibi giydirip hazırladı. Bundan emin misin? Evet canım. İçimde bir his var. O ve kırmızı burnu sonsuza kadar bana yol gösterecek. Herkes yola çıkmaya hazır mı? Ha! Durun durun bir dakika. Önce emniyet. Decher, Dancer, Prenser ve Wixen, Comet, Cupid, Dander, Blixem ve Rudolph. Verandanın tepesine, duvarın üstüne. Şimdi hareket zamanı. Hadi hep birlikte gökyüzüne. Noel babanın kıza yavaşça hareket etti ve sonra gece gökyüzünde havalandı. Rudolf heyecanlıydı. Ne yapacağından emin değildi. Diğer renk geyikleri ona bakıyordu. Hepsi de Rudolf'un ne kadar özel olduğunu anladı ve onunla alay ettikleri için suçluluk duydu. Hava karardıkça sis de yoğunlaştı. Rudolf ve diğer rengeyikleri önünü görmekte zorlanıyordu. Rudolf Noel babaya döndü. Ona gülümsüyordu. Şimdi oğlum, şimdi. Sisin en yoğunlaştığı yerde Rudolf gözlerini kapattı ve burnu kıp kırmızı ışık saçtı. Hiç böylesine parlak olmamıştı. Noel Baba ve diğer rengeyiklerine yol gösterdi. Büyük bir neşeyle Rudolf'a tezahürat ettiler. Rudolph'un parlak kırmızı burnunun ve tabii diğer renk geyiklerinin de yardımlarıyla Noel Baba Noel gecesi tüm çocuklara hediyesini ulaştırmayı başardı. Sana söylemiştim değil mi? Sen benim özel oğlumsun. Parlak burnunla her zaman kızamı sen yönlendireceksin. Sen benim Noel hediyemsin. Gerçekten de öyle oldu. Rudolf sonsuza dek Noel Baba'nın kızağını yönlendirdi. Gece karanlığında, sis olduğunda, kar yağdığında, Rudolf her zaman en önde onlara yol gösterdi. Çaşırtıcı değil mi? Rudolf burnu yüzünden kendini üzüyordu ama özel bir renge geyiğine dönüştü. Sonuçta onu eşsiz kılan parlak burnuydu. Bir daha gökyüzüne bakıp Noel Baba'nın kızağını gece uçarken görürseniz, ...Rudolph'un parlak kırmızı burnunu fark etmeye çalışın. Çünkü onun tarihe geçeceği kesin.